Bir gün Doktor Mit çıka geldi. Uzun boylu, geniş omuzlu, müşfik bakışlı, gülümsemesi bol olan bir adamdı bu. Pollyanna onu görünce sevmişti. Bu hissini de saklamadı. Biliyor musunuz? Sizi çok sevdim Doktor Mit. Benim doktoruma çok benziyorsunuz da ondan galiba. <Gülüyor>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 Siz de duydunuz mu bilmiyorum, Poli mi istiyorum ben, bir şey dedi demeyeyim... ...bana bunun gerçek olmadığını söylemesini istiyorum, gerçek olmadığını... Oh, ağlama Poliyana ağlama, ne duydunuz anlayamıyorum... ...bilecek bir şey yok şekerim, bir şey yok inan bana... Onu siz de duydunuz mu Müshan, siz de duydunuz demek doğruymuş ama olamaz, olamaz...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 Şimdi bunu düşünme artık, hadi ama, yardım, hadi düşünme. Ama nasıl düşünmeyeyim, bundan başka düşünecek mi var? Oğlum oh, ben artık okula nasıl giderim? Mr Pendleton'ı, Mrs Snow'ı, diğer dostlarımı nasıl gidip görürüm? Of oh, tanrım artık yürüyemezsem nasıl sevinirim ben?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 Mr. Pendleton'un sana bir haberi var yavrucu. Biraz önce kendisi seni sormaya geldi. Jimmy Bini evlat olarak yanına alıyormuş. Ne? Bunun için kanuni işlemlerin yapılmasına başlanmış bile. <gülüyor> Duyarsa sevineceğine umuyordu seni. Ne diyorsunuz? Bu habere sevinmek az bile. <gülüyor>